Radyo Tiyatrosu Ebu Tuğra Sorumlu Yönetmen Ragıp Karadayı Program Yönetmeni Niyazi Hancı Senaryo Halil Önür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 yürüyecek tahkati ve konuşacak dermanı olduğu müddetçe bıkmadan usanmadan gezerek insanlara ehli sünnet itikadını anlatmak olmuştur. Ebu Turab Hazretleri bir taraftan engin bilgisini talebelerine aktarırken bir taraftan da zayıf, düşkün komşularına yardım ediyordu.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 Ah, her şey, her şey bana düşman Bir de sen düşman olma Sarhoş su eğlenmiş. Her koyun kendi bacağından asılır Çocuklar bile kaçıyor benden Ama neyim acısınlar ki Kim acı bana Ben sahipsizim ...babam bile yok. Ama annem... ...annem acıyor. Heh. İşte bizim mahalleye geldik. Dur bakayım. Şu uzaktaki duranlardan biri... ...Ebu Binnat değil mi? Ebu Tırafyeli'ymiş, alimmiş. Heh. Geç onları geç. Ah, evet evet o... ...zengin, kibirli... ...inatçı Ebu Binnat. Yine milleti toplamış... Ne ahkam kesiyor acaba? Boşuna bana onları anlatmaya çalışma ey İbn Celal. Ah, tamam tamam diğerlerini de tanıdım. Biri çocukluk arkadaşım İbni Celal. Öbürü de deveci. Sen hakikati bilmiyorsun ya ebade Ben neyi bilecekmişim? Ebu Turab sahralarda çöllerde dolaşmaktan başka ne yapıyor? Bak 55 yaşıma geldim. Hala çalışıyorum. Ben erzak getirmesem... ...nahşep halkı açlıktan ölür be. Öyle değil mi? Şey, şey e, tabii tabii. E, bir bakıma öyle. Bu şehirde sadece sen ticaretle uğraşıyorsun. Fakat ya Eba Bin ...sen bu işi para için yapıyorsun. Oysa eline geçeni Allah için... ...fakirlere dağıt. Bırak şimdi onları. Bak şu geçen genç onun komşusu değil mi? Hem de sarhoş. Hocanız Ebu Tuğrab'ın önce komşusuna faydası olsun. Öyle değil mi ya Bey? Ha? Bana bir şey mi dedin ya Ebu Avinnat? Ebu Turab hakkında konuşuyorduk da. E, ne olmuş Ebu Turab'a? <gülüyor> Canım bir şey olduğu yok. Veli bir zat diyorlar. Ben de bunları... ...bana anlatmayayım. Veli olsa önce etrafına faydası olur diyorum. Öyle değil mi? Mesela sala. <gülüyor> e, bana bak ihtiyar. Ben Ebu Turab'a laf söyletmem anladın mı? B bırak yakalı. Boğacaksın beni. Sen sen sana oturun, davranışlarını biliyorsun. Sağ olsun ne ha. Sağ olsa olsam Allah adamlarına laf söyletmem ben. Hem de komşu olan evi duraba hiç kimse bir şey diyemez anladın A mı ha? Dur, yapma. Sen bu işe karışma teminci. Boğulmuş. <gülüyor> Oğlum. Ne olur sakin ol ya Süheyl Hadi sen yoluna git Bak sen olmasan Şu kibirli adamı şuracıkta boğardım Anlıyor musun İbni Cela Sana dua etsin Hadi bana eyvallah Hayret Hayret Süheyl'den böyle bir şey hiç ummazsın doğrusu Aa, Az kalsın Ebu adı gözümüzün önünde boğacaktı. Vay be, varmış ha. boğazım. Ben sana gösteririm Sürey. Seni bu mahalleden attırmazsan bana da Ebu Binad demesinler. O nasıl söz ya Eba Binad? Yaşlı bir annesinden başka kimsesi olmayan bu zavallı nereye gidebilir? İbni Cela doğru söylüyor. Sen sus demedi. Allah. Ey İbni Cela. Zaten hocanız Ebu Turab insanlara dindarlık aşılamaktan başka ne yapıyor ki? Eğer hakiki alim ve olsaydı böylelerini yola getirirdi. Allah'a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 bu zamanda kimse kimseye para vermiyor. Güle güle. Boğazım. Az kalsın Sunayil beni öldürecekti. Fakat görür o. Bunun acısını bırakmam onda. Önce adamlarımı bir güzel dövdürteyim de... ...adam boğmak nasılmış görsün bakalım. Mahalleli de sarhoş olduğu için zaten tedirgin. Mahalleliyle bir olup attıracağım onu buradan Benim gibi varlıklı bir adama yaptığı cezasız kalmamalı Kalmamalı İşte geliyor Biraz daha yaklaşsın öyle saldıralım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 ama ama annem Allah her şeyi görür diyor. Allah görür. Allah. Hadi. Takma. <gülüyor> <gülüyor> Sıkı <gülüyor> <şukuru> tut. <Allah. gülüyor> Siz de kimsiniz? Bırakın beni. <gülüyor> Bırak. <ha? gülüyor> Adam boğmak <gülüyor> ne çıldısh? Gel bakalım. Yapmayın. Ben size ne yaptım ya Yapın. Al bakalım ya. Bırakın Yapın. onu Ebu onu. bu Hay Allah nereden çıktı bu Kaşalım. Geçmiş olsun ey Sühey Bayıldı Çok fena dövmüşler İnsanlar birbirlerine niçin sert davranırlar anlayamıyorum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 Biziz ya Ebu Biz geldik ee, Ne yaptınız hallettiniz mi işinizi Dediğin gibi tam Süheyl'in evine dönen sokağın başında bekledik Her taraf zifir karanlıktı Tam zamanıydı Kısa kes be adam tam... Tamam tamam ee, Süheyl'i görünce üstüne atladık Başladık vurmaya Fakat tam bu sırada bir ses duyduk ve bıraktık Ne sesi be adam çıldırtma beni Ebu Turabın sesi ne Ebu Turap mı? Evet evet Ebu Turap'ın sesiydi. Karanlıkta birdenbire peyda oldu. Bırakın onu diye de bağırdı. E, b, b, biz de paniğe kapıldık. Tam işini bitirecektik ki... ...bırakıp kaçtık. E, Ebu Turap Her işime burnunu sokuyor. Bütün işlerim hep onun yüzünden bozuluyor. E, biz ne yapalım ya Eba Binat? Ne mi yapacaksınız? Geç alın bu... gidin. Beceriksiz herifler bir daha gözüm görmesin sizi. ...bu yüzünden tefecilik bile yapamaz oldum. Borç para alanlar iyice azaldı. İşlerim bozuldu. İtibarım gittikçe düşüyor. Ha, onun ilmi varsa... ...benim de malım var. Param var. Görür o. Bakalım ilmi onu kurtaracak mı? <gülüyor> <gülüyor> Alim me bu Ey arkadaşlar susun. Hocamız gelmek üzere. İşte geliyor. Selamün aleyküm. Aleykümselam. Oturabilirsiniz arkadaşlar. Ya İbni Cela Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayeti celîl ile kıraatle biraz ferahlayalım. Peki efendim. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim l-Rahman l-Rahim. Tabaarak al كل bi Yedhi ala kulli şeyin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 Neyin şer olduğunu bilemezler. Onun için Allahü Teala insanlara peygamberler, alimler, veli zatlar göndermiştir. Bazen insanın faydalı zannettiği şey onu felakete götürebilir. Allahu Teala'nın yolundaki büyüklere uyanlar ve tabi olanlarsa bu felaketten kurtulurlar. Allah adamlarına akıl sır bunun içine ermiyor. Hamdolsun Allah'ım.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 Bakarsınız bir sarhoş bile sizin vesilenizle hidayet bulabilir. Kim bilir? Hocam sanki o sarhoş gence git der gibi konuşuyor. En kısa zamanda o gence gitmeliyim. Komşuluk vazifemi tam yapmalıyım. Kim o? İbn Celal efendim. Süheyl için gelmiştim evde mi acaba?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 Ne? Kimdir o gelen Benim El İbni Cela Ay, Hoş geldin ey İbn Cela Fakat seni hiç hoş bulmadım Yasuhayl Geçmiş olsun Sağ ol Yıllardan beri Ebu Turab'dan başka Hiçbir kimse kapımızı çalmadı Halimizi soran olmadı Beni mesrur eyledin Otur şöyle Sana anlatacaklarım var Hiç kendini yorma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 ...Ebu Binnat yoktu. Sonra ne oldu? Gabre koydular beni. Biraz sonra da sual melekleri geldi. Bir tanesi... ...işte sarhoş ve bedbaht bir kul dedi. Diğeri de... ...evet dünyada niçin yaşadığını... ...öldükten sonra nasıl hesap vereceğini... ...düşünmeyenlerden dedi. Ah... ...perişan olmuştum. Allah Allah... ...hikmetli bir rüya. Daha Hı. sonra da tam beni cehenneme... ...götürecekleri sırada... Ebu Turab geldi. Bırakın onu. O benimdir dedi. Bu ne saadet ya Süheyl? <gülüyor> Sonra ne oldu? Melekler Ebu Turaba, siz Allahu Teala'nın veli kulusunuz. Sizi üzmeyiz. Fakat bu kul ömrünü kötü amellerle doldurmuş, cehennemi hak etmiş dediler. <gülüyor> ağlama ya Süheyl. Ağlama. Ebu Turab da dedi ki. Onu dünyaya geri gönderin. Tövbe edeceğine ben kefilim. O anda gaipten bir ses duyuldu. Ebu Turab'ın kefaleti kabul edildi dendi. Kardeşim <gülüyor> rüyan hayırlı mübarek olsun. İnşallah bu kötü alışkanlıklarından kurtulacağının... ...ve hakiki imana kavuşacağının bir işaretidir. <gülüyor> Benim gibi alçak...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 Bu dileğimi lütfen o mübarek insana hemen ulaştırabilir misin? Ya Süheyl müsterih ol. Bu durumunu hocama arz edeceğim. Bizi mahalleden atmak istiyorlarmış. Ben bundan endişe duymuyorum. İmansız ölmekten korkuyorum. Sizi merakla sabırsızlıkla bekleyeceğim. İnşallah Allahü Teala dileğimi kabul eder. İnşallah. Şimdi bana müsaade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 İlerde köylüler var bir şeyler arar gibiler İşte köylülerden birkaçı beni gördü Telaşeli görünüyorlar O tarafa doğru gideyim Belki dertlerine bir çare bulmuş de. de. Şuraya bak benim üç tane koyunum çalınmış <Gülüyor> Heh, Benim beş tane <Gülüyor> Benimde bir devem yok Hey bir yabancı ah. ha, Hırsızlardan biri olmasın sakın Evet o tanıdım onu Tanıdın mı onlardan biri öyleyse Ne duruyoruz yakalayalım Beni, beni niçin yakalıyorsunuz? Ben size ne yaptım? Köyünüze ilk defa geliyorum. Fazla konuşma. Sen hayvanlarımızı çalan hırsızlardan birisin. He? Tekrar hırsızlığa geldin öyle değil mi? Hırsız mı? Beni başka biriyle karıştırıyorsunuz. Yalan söylüyorsun. Bizi kandıramazsın. Şu arkadaş seni tanıdı. Kendi arkadaşımıza mı inanalım? Hiç tanımadığımız bir yabancıya mı? Hadi söyle kime inanalım? Evet hadi oyunlarımızın yerini söyleyene kadar hapsedelim onu Diğer arkadaşlarım yerini söyletelim En iyisi 70 sopa vuralım 70 sopa evet. evet, evet. Allah'ım Basit bir dünya malı için yok yere cezalandıracaklar beni Şunu da biliyorum ki Ahiret cezasının yanında bunlar nik. Belki de hiç Allah'ım Beni ve gözü dönmüş bu insanları Ahiret cezasından kurtar. Hadi ip getirin çabuk evet, ip getirin hayretin. Ya Rabbi, hikmetinden sual olunmaz. Kimi kime savunayım? Bir tarafta açlığın ve yorgunluğun acısıyla sıcak ekmek ve yumurta yeme hırsına kapılan askın nefsim, diğer tarafta mal hırsına kapılmış insanlar. Her şeyin doğrusunu ancak sen bilirsin Allah'ım. Şu acaba anlayınırsızı. ben seni şimdi konuşturmasını bilirim. Bana bir sofa getirin. Tamam. Bak, sana son defa söylüyorum yabancı.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 atlı mı geliyor kim ola ki tanıdım onu İpli Celal bu hey durun ne yapıyorsunuz siz bir hırsız yakaladık ona hak ettiği cezayı veriyoruz aman Hı -hı. Allah'ım hırsız mı dediniz çıldırmazsınız siz mı? niye İpli Celal hocam. hocam ne yaptılar size ne? hocam mı dedin Evet. Hocam Ebu Tuğraf hazretleri bu. Ya, ya, ya. Aman yarabbim. Olamaz. Ne, ne yaptık biz? Ellerinizi ayaklarınızı öpeyim. Affedin efendim bizi. Bilemedik. Hayvanlarımız çalındığı için birden hırsa öfkeye kapıldık. Nefsimize uyduk. E, şey, şey diyecektim. Size sıcak ekmek ve taze yumurta ikram edebiliriz.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 ...biz ancak kendi nefsimize uymanın cezasını çektik. Size karşı çok mahcup olduk efendim. Esas allah Teala'ya karşı mahcup düşmeyin kardeşim. İkramınızı kabul eyledik. Müsaade ederseniz nahşebe geri dönmek dileriz. Öyle değil mi İbn-i Cela? Düş, evet efendim. Ben de onun için gelmiştim. Vakit kaybetmeden dönmemiz lazım efendim. Geçenlerde lan. Ah, hoc, sonra gırtlağıma sarıldı. Az kalsın öldürecekti beni. Tehlikeli biridir. Canavarın tekidir o. Hadi duruyoruz. Hadi kapıyı kıralım. Adamın mal eden o değil. Evet. Hey! Evet. Böyle iş olmaz. Ne oluyor? Bağranlar kim anne? Geldiler. Gene geldiler yavrum. Bizi mahalleden atacaklar. Sen böyle hastayken nasıl gideriz? Nerelere gideriz? <gülüyor> İbni Cela ibuturah hazretlerine ulaşamadı herhalde. Ne yapalım? Nasip böyleymiş. O zatı o mübarek ibuturabı sevindirebileceğim tek şey tövbe ettiğimi görmesiydi. Anne, anne yoksa şu son saatlerimde o sevinci tattıramayacak mıyım? Bu fani dünyaya da onun yanında veda edemeyecek miyim? Anne, ne yapacaklarsa yapsınlar artık. Aç kapıyı. He. Evet. Aç kapıyı, Ne olur, biraz merhamet edin. Size doğruyu söylüyorum, oğlum ağır hasta. Bu halimizle nereye gidebiliriz? Ne yapabiliriz? Atalım bunları mahveder. Yalan söylüyor. Oğlunun hastalığı sarhoş olmasıdır. Tedavisi de mahemizden gitmesidir. Evet, durun arkadaşlar. Ama Süeyyur hastaymış. Ee, doğru ya. Yaşlı annesine mi acıyalım bari Hadi canım Hayır, rahat, niye rahat. acıcakmışız Bir çocuktan ana da mesuldur Annesi kalırsa Sarhoş Süheyl yarın yine gelir Yine huzurumuzu kaçırır Doğru o, söylüyor, evet, doğru söylüyor. E, Fakat e, hiç olmazsa iyileşene kadar müsaade edelim Evet, evet, evet kardeşlerim Süheyl iyileşene kadar sabredin e, bu, bu Ebu Turap Nereden geldi bu yahu Bilmiyorum ama doğru söylüyor Niye sabredecekmişiz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 Müşrikler bize çok eziyet ediyorlar, dayanamıyoruz. Beddua et de Allah kafirleri kahretsin dediler. Resulullah bunlara şu cevabı verdi. Bilmiyorlar, bilseler de yapmazlar. Şimdi nasihat dinleyecek Bizi boşuna durdurmaya çalışma. Biz bu işi bugün halledeceğiz, anladın mı? Evet halledeceğiz. Evet, Bu evet. mahalleler atacağız onu. Evet. Beni dinleyiniz ey nahşepliler. Yazık ediyorsunuz.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 Adam bu şansa sahip değilse ona niçin kızıyorsunuz? Bilmiyor ki. Bilmeyen adama hiç kızılır mı? Buna İslamiyet'i anlatmak lazım. Bir adamı kurtarmak, dünyayı kurtarmak gibi sevaptır. Doğru söylüyor. Ben, ben geri dönüyorum. Ben de. Durun, durun! Hmm. Mahallenizde ne yapacağı belli olmayan sarhoşların barınmasına göz mü yumacaksınız? Ey nahşepliler! Şu hasta halinle Süheyla ve annesine dokunmayınız. Bundan sonra Süheyl'i görmeyeceksiniz. Sizler müsteri olunuz. Kefili de benim. Şimdi evlerinize dağılabilirsiniz. Ben gidiyorum. Hadi eyvallah. Yağol yağol. Nereden takıldık şu Ebu Binada yahu? Beni rezil ettin Ebu Turab. İtibarımı sıfıra indirdin. Alacağın olsun senin. Senin ilmin varsa benim de param var, malım var. Görürsün sen. Yok. <Gülüyor> Yok Yo, ağlamayınız. İki şeyi dünyada bulamazsınız. Bunlardan biri neşe... Diğeri de rahatlıktır Bu ikisini ancak cennette bulabilirsiniz Allah sizden razı olsun Siz olmasaydınız Siz, siz olmasaydınız biz ne yapardık Kimseye bir şey anlatamıyorduk ki Öyle demeyiz Biz aciz bir kuluz Gerçek olan şu ki Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmasaydı biz ne yapardık Asıl bunu düşünmeliyiz Allahü Teala, Habibim, sen olmasaydın, sen olmasaydın alemleri yaratmazdım. Buyuruyor. Bunu iyi anlamak lazım. Böyle şerefli bir peygambere ümmet olmanın kıymetini bilelim. Her şeyimizle ona benzeyelim. Örnek o. Bunun için de Allahü Teala'ya şükredelim. şükredelim. Şükredelim. Şükredelim. Efendim.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 Oğlum Süheyl şu odada yatıyor. Anne... ...sen misin? Geçmiş olsun evladım. Siz... ...siz, siz Ebu Turab hazretlerisiniz. Allah'ım. Ne kadar kerimsin ki benim gibi ömrünü günahla geçirmiş bir zavallının duasını kabul eyledin. Halbuki sana dua edecek yüzüm yoktu. Fakat senden başka isteyecek kapım da yoktu. Pişmanlıkla dökülen gözyaşları elbette affa sebep olur evladım. Efendim. Seher vakti. Yarabbi bugün... Ebu Turab'ı görmek nasip eyle ve bana nasuh tövbesi ihsan eyle diye dua etmiştim. Hikmetinden sual olun Mazhüda'nın. Seher vakti iki damla gözyaşının yaptığını kaba kuvvet yapamaz asla. Ey efendim çok günah işledim. Asi oldum. Şimdi şimdi pişman oldum. Tövbe ettim. Allahu Teala tövbemi kabul eder mi acaba? Ey Süheyl ümitsiz olma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 İman bedeni cennete götürür. Fakat imansız bedenin yeri cehennemdir. Allahu Teala korusun. <gülüyor> Ölüm hiç aklından çıkmıyor hocam. Ölümden korkma. İmansız ölmekten kork. Ölüm fani dünyadan ebedi aleme geçiştir. Allah'a daima tevekkülle. Bu günü düşünüyorum. Dün geçti, yarın var mı? Gençliğe de güvenmem. Ölen hep ihtiyar mı? Rahatladım efendim. Sizi gördüm. Tövbe ettiğime şahit oldunuz. Ve... Ve ölüme de iyice hazır hissediyorum kendimi. Süheyl, evladım. Artık bana müsaade. Allahü Teala...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 Hem hem ne buyurdu Ebu Utura? Bugünü düşünürüm, dün geçti, yarın var mı? Gençliğe de güvenmem, ölen hep ihtiyar. Gel yavrum, gel, gel yaslan bana. Ah, ah, ah, ah, ah, tamam, tamam. Oldu işte Şu yazdığı da al, evladım Yok yok ah. istemem anne <gülüyor> Bana sert toprak bile çok Allah'ım ah. Allah'ım Sen oğlumu affet Çok hata işledi Çok kusur oldu Evladım ah. şimdi eminim ki Tövbeyi nasıl etti ah. <gülüyor> Yarabbi Yaptıklarıma pişman oldum. Tövbe. Et. Bütün ömrümü boşa geçirdim. Dertlilerin dayana, muhtaçların sığına sensin. Senin kapından başka yüz süreceğim. Kapı yok. Toprakla bir olmuş bu aciz kuluna rahmetini nasihibeyle. Sehri evladım. Allah efendimiz bu. Peki... ...ya yanındaki iki kişi kim acaba? Ah, i̇şte hocam Ahmet bin Hanbel de burada. Ah. Ey Ebu Tuğraf... ...Habibullah'ın yanında gördüklerin... ...İbrahim aleyhisselamla ...Musa aleyhisselamdır. Peki ya bu kalabalık? Bu kalabalıksa...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 ...Zehra... ...kızım niçin ağlıyorsun? Baba bir rüya gördüm... Hmm? ...bir rüya gördüm... ...seni ağlatan bu rüya nedir ki... ...hayırdır inşallah... ...bu gece mahallemizde bir genç vefat etmişti... ...büyük bir kalabalık toplanmıştı... ...bir nida geldi... ...kim bu gencin cenazesine katılırsa... Allahu Teala onu affedecektendi... ...Allah Allah... ...hayırdır inşallah... ...ne olur babacığım...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 allah Teala rahmet eylesin. Süheyl sarhoş diye... ...hiç kimse sevmezdi. Bu kadar kişi nasıl oldu da... ...hem haberdar oldu... ...hem de toplandı. Hocam gece rüyamda... ...gaipten bir ses duydu. Ey İbn Cela... ...kalk Süheyl vefat etti. Bil ki... ...biz onu veli kullar derecesine... ...ve Allah dostları arasına yükselttik. O...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 Hocamsa onun kurtulması için dua ediyor. Ah, Eyvobinnat. Ah. Yağmur da bayağı ıslandı. Şu Eyvobinnat'tan dükkana gireyim bari yoksa sırlı sıklan ıslanacağım. Selamün aleyküm Ve aleyküm selam ya İbn Cela. Yağmur da öyle yağıyor ki her tarafı ser götürüyor Ya öyle Zaman da öyle değil mi su gibi akıp gidiyor İnsan farkında bile olmuyor Epey bir zaman geçtiği halde Süheyl daha dün ölmüş gibi <Gülüyor> Sen de o gencin cenazesine katılmış mıydın Ya İbabi'nin Niye katılacakmışım Kızma ya İbabi'nin Şehirden birçok kişi onu rüyasında görmüş Bütün mahalleli de cenazesine katılmıştı ...hem Süheyl'i mahalleden atmaya kalkışanlar dahi pişman olmuşlardı. Ben de onun için soldum. Ne yapalım pişman oldularsa? Benim de mi pişman olmam lazım? Zaten mahalleli onu istemiyordu. Böylece tamamen kurtulmuş oldu. Hem sırası mı şimdi? Süheyl nereden geldi aklına? Öylesine geldi işte. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ama yağmur yağıyor ha. Maşallah... Kendimi zor attım buraya. Sohbetinizi bölmeyeyim. Devam edin. Süheyl'den bahsediyorduk da. Süheyl'den mi? Hakikaten nasip bir çocukmuş. Fakat aslında o olay... ...Ebu Turab hazretlerinin apaçık bir kerabı. Siz, Siz neler diyorsunuz Allah aşkına? Neredeyse sarhoş birini göklere çıkaracaksınız. Fakat o genç tövbe etti. Hem de Ebu Turab Hazretleri. Ne yanında... yani Ebu Turab'ın yanında tövbe etti diye af mı edelim? Değil be. Ömrün boyunca sarhoş gez. Sonra da bir tövbe et kurtul. Olacak iş mi bu? Niye olmasın ya Eba binnat? İnsan bir kelimeyle kafir olduğu gibi bir tövbeyle de affolabilir. Bu bir nasip meselesi. İbni Cela doğru söylüyor ya Eba binnat. Bırak şu inadı. Sonra Ebu Turaf hazretlerinin... sohbetine kavuşanlar hakikaten tövbe edip kurtuluyorlar. <gülüyor> ben zaten kurtulmuşum. Görüyorsun ya. Para, mal, mülk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 Eh ben gideyim artık. Yağmur da dindi zaten. Derse yetişmeliyim. Ben de seninle geleyim ya İbn Cela. Ebu Turaf hazretlerinin sohbetinden nasipleneyim. Yakında kervanla seferim var. Bu vesileyle duasını da alırım. Hadi öyleyse birlikte gidelim. Kul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 ...rehber edinmişti. Nahşepten ayrılalı hayli zaman olmuştu. Ebu Turab hazretlerinden hiçbir haber alınamıyordu. Deveci yakın zamanda kervan gideceğini söylemişti ama bir ses çıkmadı. Ben kendim gidip öğreneyim bari. Çekil, çekil. Çek, çek. Köpek değil sanki canavar. Saldırıyorlar insana yahu. Çekil şuradan. Şu karşıdaki ev devecinin olacaktı. Deveci de kapıda İbn-i Celal ile sohbet ediyor. Hararetli hararetli ne konuşuyorlar acaba? Gidip öğreneyim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne konuşuyorsunuz öyle heyecanla? Paylaşamadığınız bir şey mi var? Ebu Turaf hazretlerinden uzun zamandan beri bir haber yok. Hiç kimse nereye gittiğini ne olduğunu bilmiyor. Onu konuşuyorduk.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 ...çok kazanmalıyım. Baba, babacığım. Ha? Ha? Ne, baba. ne var kızım, ne, ne oldu? Bak ha? bir ayağım kaydı. Düştüm, kolum çok ağrıyor. Allah, Allah, yani şimdi zamanı mıydı düşmenin? Kaza bu ya Eba Binnat. Kolu da şişmiş. Yani tam kaza. da yola çıkacağım zamanı buldum. Çok acıyor, baba çok acıyor. Tamam, tamam, tamam. Şimdi ben seni hekime götürüyorum. Biz de yapalım ya Eba Binnat.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 neredeyse yarım gün geciktim aksilik bu ya hekimin yakın köye gideceği tutmur neyse ki kızı tedavi ettirebildik hadi de yavrum hadi bir an önce kervana yetişebilsem bari ye yeah, ye yeah. oh, bu rüzgar da nereden çıktı çölde ilerlemek de zor oluyor devece haklı ...kervanı kaybetmesem bari. Ya, ya. Koptuğun başıma geldi. Uçuşan kumlardan göz gözü görmüyor. Yolumu kaybettim. Şimdi ne tarafa gideceğim? Aman Allah. Im. Nereye gideceğim? Allah Allah. Hayvan niye uçsuzlan da acaba? Aman Allah. Noda ne? Bir çöl açsınım. Şu tepeye doğru kaçmalıyım. Hadi Gül Helanım. Ya! Aslan gördü bizi. Bu tarafa geliyor. Bu daha hızlı kaçmalıyım. Yakalayacak, parçalayacak beni. Kaç oğlum, kaç, kaç. Hadi, Şu Tepeye varırsak kurtuluruz belki. Hadi. ...tam peşimizden geliyor... ...yetişecek bana... ...ne alsın ki acaba? Karşıda biri oturuyor... ...hayal mi yoksa... Ya, ...hayal değil... ...bir avcıya benziyor... ...bana doğru gitmeliyim... ...belki bir faydası olur... Kendisi ah, Hayret. Aslan da durdu. Yaklaşmıyor. Tamam. Fırsatı kaçırmayayım. Aslana Ebu Turab'ın işini bitirinceye kadar ben de kurt Hadi aslanım. Hadi. Hadi. Ha? Olamaz. Aslan yine peşime düştü. Ne yapsam acaba? Abi yanıma geri dönmeliyim. Başka çarem yok. Hadi, geri gel. Hadi Aslı, hadi dön bakayım. İşte bu tırab orada duruyor. Hayal değil bu. Hep kurtuluş <gülüyor> ümidiyim o. Geri Hadi, geldik işte. Hadi. <gülüyor> Sen yine durdun. Yaklaşma. Bari gidip konuşayım. Ya Eba Tuğra, Hayatımı kurtardın. Sana minnet borçluyum. E, fakat ne için cevap vermiyorsun? Olamaz mı? ...demek uzun zamandır bunun için kayıptı. Ama oturmuş haliyle böyle nasıl duruyor? Bir... ...bir keramet bu. Ancak bir veli böyle olabilirdi...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 Aklım, fikrim başka bir şey almıyordu. Şimdi çölde, fırtınadan nefsimle baş başa kaldım. Beni azgın arslanın elinden, fırtınanın dehşetinden ne param ne de malım kurtardı. Bu kadar ömrü, şu sıkıştığım, ölümle burun buruna geldiğim şu anda imdadıma yetişemeyecek şeylere harcadım. Ömrünü darda kalmışlara yardım ederek geçiren Ebu Tura Hazretlerinin ölüsü de benim taşlaşmış kalbimi yumuşattı. Çok geçti olsa tövbe ettim, pişman oldum. Ya ilahi, sana sığınıyorum. Ebu Tura Hazretlerinin hürmetine beni de affet. Affet Allah. Im. Ömrünün her zerresini, insanların ebedi saadete kavuşmalarına yardımcı olmak için harcayan, Ebû Turab hazretleri, miladi 859 senesinde, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Zevki, sefayı, uykuyu,